Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Evet, su hakkında bu hafta da iklim değişikliğinden ve kuraklıktan, Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklıktan bahsedeceğiz. Uzun bir süre biz bu Konuyu devam edeceğiz. Çünkü günün. kuraklık devam ediyor. Evet. <gülüyor> o nedenle. Şimdi e, kuraklıkla birlikte su arzını artırmayı amaçlayan teknolojileri daha sık duyar olacağız diye düşünüyoruz. Bunların bir kısmından daha borularla su taşıma gibi bir yöntem var. Bunların başında geliyor su arzını. Artırma yöntemleri Bunun dışında desalinasyon gibi daha radikal teknolojileri de ele almıştık. Desalinasyondan kastımız denizdeki suyun tuzundan arındırılması. Hı hı. Kuraklık şiddetlendikçe bu yöntemler yine ısıtılıp ısıtılıp önümüze konulacak su krizine çözünmüş gibi. Bugün su tasarrufu değil de su arzını artırmayı hedefleyen teknolojilerden bulut tohumlamayı ve buzul suyu teminini konuşalım dedik sizlerle. Evet bu bulut tohumlama çok ilginç bir teknoloji. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Zihni <sihir>. Zin, sinir. sinir <gülüyor> projelerden bir tanesi. Ee, şimdi dünya atmosferinin 10 trilyon e, ton su içerdiği biliniyor. E, gelişmiş ülkelerde hava e, modifika modifikasyonu çalışmaları çok uzun yıllardan beri de e, yapılmaya başlandı. E, şimdi bu bazı gelişmiş ülkelerde havaalanı e, pistlerindeki sisi kaldırmak e, için ya da 2. Dünya e, Savaşı sırasında Kore ve Vietnam Savaşları'nda ortaya çıkan teknolojinin ve bilginin geliştirileri kullanıldığı da biliniyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde... Özellikle askeri alanda e, havayı bir silah olarak e, kullanabilmek için de e, birtakım araştırmalar yapılıyor, uygulamalar yapılıyor diyelim. Hı hı. E, bunlar aslında şuna hizmet ediyor. E, bulutları e, a, aşırı e, miktarda gümüş üyüdür. Enjekte etmek suretiyle geliştiriyor. Yağmurun yağması, yağış olması. Evet. evet. Yol açılması, çabası diyelim. Bu ve uzun zamandan beri yapılmaya çalışılan şey bu. Bulut tohumlamanın özü de aslında hı hı. E, o bulutlardan belli bir bölge içerisinde yağmur elde olmasın. etmek için hı hı. E, bir takım teknik, teknolojik işlemler yapmak. Evet. Şimdi bir de dolu önlemek için de kullanılıyor bu. Örneğin Arjantin Tarım Bakanlığı dolu yağışını önlemek için ki tarımda biliyorsunuz dolu istenmeyen bir yağış türü tarımsal üretim için sakıncalı. O nedenle bu teknolojiyi satın aldı ve uyguladı da aşırı tohumlama ile bulutların dağıtılması sonucunda da yağış ve sesi küçük alanlar üzerinde önlemek için kullanabiliyoruz. Bu Yani kullanabiliyorlar bu yöntemi. Evet, çılgınlık gibi gelebilir ama bulutların tohumlanarak yağış, yağışın tetiklenmesi, su arzını artırmaya çalışan binlerce çalışmayı içeriyor. Çok fazla bu konuda çalışmalar yapılmış uzun bir süredir. İlk uygulamaları da Vincent Schaefer ve Irving Langmuir diye iki bilim adamı yapmış 1940'lı yılların sonuna kadar bu işte uğraşmışlar. Bulutları tohumlamak için uçaktan ezilmiş kuru buz yani katı karbondioksit dediğimiz parçacıkları atıyorlar ve tohumlamayı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Daha sonraları ise gümüş iodür kullanılmaya başlanmış. Hı hı. Evet. evet. Yani bunu bu teknikleri dünyamızda kullanan e, şey var, ülkeler var, e, 24 ülke evet. bulut tohumlama hı hı. yöntemi daha fazla yağış sağlamak için e, hala hazırda kullanıyorlar. Evet. E, bunlardan biri Çin. ...2009 Kasım'da Çin hükümeti Pekin'deki kurakla çözüm olarak bulut Hı. tohumlaması işlemine gitti... ...ve yağın e, yoğun kar e, nedeniyle e, o tarihte 40 kişi ölmüştü. Evet. Böyle e, sonuçları da olabiliyor. Evet, 200 bin hektarlık topraktı ki kış ürünü ise zarar görmüş. Sadece insanlar ölmemiş, çok büyük bir facia yaşanmış... Yani çok bilinmeyenli bir sisteme müdahale ediyorsunuz bu şeyle, evet. teknolojiyle. Tabii doğal olarak istenmeyen sonuçlar oluyor. Ee, burada evet. örneğin şunlardan da bahsediliyor. Çünkü e, İran Başbakanı Ahmet İnnecat e, Avrupa'nın e, İran'ın yağmurunu çaldığını söylemişti bu bulut evet. tohumlama evet. meselesinden Hı -hı. dolayı. Bunu geçen günlerde Miktat Kadıoğlu da ifade etmişti. Çünkü bu bulutlar geziyor. Ve işte Ve kimseye ait de değiller. değiller. Yani. Yağış <gülüyor> bırakacağı yerde bırakması gerekiyor aslında. Ama işte siz bulut tohumlama yöntemi yaptığınızda örneğin İstanbul üzerinde yağış beklerken birdenbire Kocaeli'nde o yağışı görebiliyorsunuz. Evet tabii. Bundan dolayı örneğin Ahmet İnnecat'ın bir itirazı olmuştu. Evet, ee, Böyle bir iş yapıldığı için Evet. Şimdi e, hiç kolay bir şey değil aslında bulut tohumlamanın e, sürdürülmesi yapılması Pek çok şartın sağlanması gerekiyor Her şeyden önce bir bulut olması gerekiyor ortada Ve en iyi ihtimalle de yüzde otuz başarı şansı var Yani başarı şansından kastımız yağış olması herhangi bir yağış olması İlk problem tohumlamaya uygun bulutun bulunmaması çoğu durumda çünkü tohumlama kendisi tek başına bulutu oluşturamıyor. Bulut tohumlama işleminde ikinci problem ise yoğunlaşma çekirdeği olarak e, faaliyette bulunacak olan higroskopik maddeler bulut içindeki en uygun yere zamanında ve doğru miktarda ulaşmalı. Yoksa bir sonuç alınmıyor. Bir de iyi bir sonuç alınması için bulutun soğuk olması gerekiyor. Bulut tohumlamasında bu bulut partiküllerinin büyümesine neden olan buz kristali yöntemi kullanıldığı için en azından bulutun bir parçası çok yo yoğun bir şey şekilde süper soğumuş olmalı. Bu evet. şartlar sağlanması durumunda yüzde evet, otuz başarı şansından en büyük başarı yani, e, en söz yüksek. edilebiliyor. E, ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 48 sekiz eyalette evet. miydi? Hı -hı. E, bu uygulamaların e, sonuçlarının başarılı olmaması nedeniyle yasaklandığı Hı -hı. da e, evet. biliniyor. Yani şimdi evet. bir yandan Hı -hı. uygulandığını söylüyoruz dünyada ama yasaklanan evet. ülkeler ülkelerde demeyelim de Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletler, eyaletler var. var. Evet. Ee, şimdi bu bir ara sen söyledin ya girişte hani gümüş iğdür yöntemine de Hı. uygulanmaya başlandı diye ee, bu suni tohumlama yağışı arttırıyor mu? Yani gü gümüş iğdür Hı. ile yapılan suni tohumlama yağışı arttırır mı? diye e, soruluyor. Evet bu da deniyor ki çok tartışmalı bir konu. Evet. Çünkü e, bulut tohumlama işleminin sonuçlarını e, değerlendirmek de oldukça Zor olduğu ifade ediliyor Tohumlanmış buluttan gelen yağış Eğer bulut tohumlanmasaydı e, Ne kadar yağdı evet, Bilinmiyor Belki de kendiliğinden yağdı Evet, evet. onu bilemiyoruz ee, O yüzden bu soru da örneğin Çok e, cevapsız kalmış bir soru evet. Başka hava... ne söyleyebiliriz Bu bulut tohumlamayla ilgili Ya şunu belirtmek lazım Hava modifikasyonu yani havanın değiştirilmesi Bazı ülkeler tarafından Ekonomik bir aktivite olarak yapılıyor bu çok önemli bir saptama. Çok tehlikeli bir şey. Çünkü işte Çin örneğinde olduğu gibi çok tehlikeli ve önceden kesirilemeyen bir takım olumsuz özellikleri oluyor bunun. Ee, yani hava modifikasyonun bitişik ülke sınırına yakın yerlerde yapılması durumunda da aynı İran'da olduğu gibi. Hı hı. ...bir takım ihtilafların olma ihtimali çok yüksek. Hava Zaten, hakkı deniyor buna. Evet buna hava hakkı deniliyor. Yani hava hakkını gasp edemezsiniz. Zaten e, şeyde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerdeki bir sorunda... ...bir eyalet diğerine siz bizim bulutumuzu gasp ettiniz diyebiliyormuş. O da bir şey yani. Evet. E, yasaklanmasının arkasındaki önemli bir neden. Şimdi biz bugünlerde duyacağımız e, kaygısıyla aslında bu bulut tohumlama tekniğini hı hı. E, konuşalım istedik ama... ...Türkiye'de daha öncesinden bulut tohumlaması yapıldı. Evet. E, var Türkiye'nin de böyle bir tarihi. Yağmur bombası yöntemi evet. daha bilinen ismiyle. İlk kez e, 99 yılında e, İstanbul'da İSKİ tarafından uygulandı. E, yine farklı zaman dilimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kısa süreli olarak... Aynı yöntem e, uygulandığını biliyoruz. 90'da e, son 40 yılın en e, kurak dönemi yaşanıyordu İstanbul'da. Susuzluk e, hat safhadaydı. E, hmm. Çözüm olarak da e, işte e, bulut tohumlama yöntemi hayata geçirildi. İSKİ evet. yöntemi e, bunu tercih etti. E, terkos ve Büyükçekmece göllerinin üzerinde bulutlar ne diyelim... Bombalandı, Tohumlandı. <gülüyor> tohumlandı. Ee, o dönemdeki gazetelerde yağmur bombası atan Amerikan şirketinin eskiden 577 bin dolar ücret e, alacağı e, söyleniyordu. Şirket bu ücret karşılığında İstanbul'da 7 ay boyunca yağmur bombası atmayı e, taahhüt etmişti. Ama, Ama bir işe yaramadığını bir işe biliyoruz. yaramadığını da biliyoruz. Evet. Yine 2007'de... 77 bin hmm. e, doları havaya saçmış olduk. Evet, aynen öyle. 2007 yılında da yine bu yıl da kurak geçtiği için tekrar bulut tohumlama yöntemine başvurdu. Zaten kuraklık geldikçe bu yöntemler sürekli ısıtılıp ısıtılıp geliyor önümüze. Kasım 2007'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş... ABD'den 9 bilim adamı, 2 teknisyen, 1 metrolog, İTÜ'den de 4 bilim adamı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili birimlerin mühendisleriyle bir araya getirmiş ve bulut toplama projesi üzerinde çalışmışlar. Bir yıl sürecek bir proje bu. 100 günlük suya 20 günlük su ilave edilmesi hedefleniyor projede ve toplam maliyeti 2,5 milyon dolar olacakmış. Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş şöyle demişti e, o dönemde. Zaman zaman İstanbul'a gelen bulutların İstanbul'u pas geçtiğini gördük. <gülüyor> yani bunlar hep böyle komik olduğu için sizlerle paylaşıyoruz. Bulutlar yönlendirilerek barajlar üzerine yağmur düşürebilme çalışmaları yapılacak demiş. Ertesi sene tabii kuraklık yine devam ediyor. Bunların uh -huh. hiçbir faydası olmadığını e, zaman içinde e, görüyoruz. E, yani sonuç değişmiyor. Şimdi yine... ...önümüze gelecek gibi görünüyor yani. Evet. evet. Ee, bu senin söylediğin... 2007 Kasım'ıydı değil mi? Evet. Ee, Hı -hı. Devamında da... E, ...bulut tohumlama işimi... ...yapıldı mı ben bilmiyorum açıkçası ama... Ama yine gündeme gelecektir e, yani. Gelecek zaten bizim... evet. Zaten Sezgin Tanrı Kulu'nun... E, ...böyle bir şey olmuşsa hani dersen... ...meclisten Hı -hı. bilgi edinme... E, ...kapsamında bir şey vermiş... ...bu Hı, tohumlama Kuratuk için... Evet, evet. E, büyükşehirin, ...İstanbul Büyükşehir'in... E, ...başvurusu oldu mu diye... E, ...bir Hı -hı. E, şeyde bulunmuş... ...talepte bulunmuş... Evet. ...ama ben sonucunu takip etmedim açıkçası... ...şunu da ekleyelim... E, ...aslında şöyle bir şey var... ...Belediye Başkanı Kadir Topbaş... ...bütün bunlar olmadan önce... ...yani 2007 e, yılından bahsediyorum... ...kasımından... ...2007'nin Mayıs'ında şöyle bir açıklama yapmış... ...Yağmur yağdırmak için bulut tohumlama yöntemine karşıyım demiş... Bakın karşı ondan sonra 1-2 ay sonra tekrar bunu e, yapıyorlar. Bu birazcık da çaresizlikten yapacak bir şey olmamaktan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Bunlara da e, hani bir, 94'te Recep Tayyip Erdoğan da başkan seçilmesinden evet. sonra aynı şekilde... Karşı olduklarını söylemişti. Uygulamadan vazgeçtiğini e, söylemiş. Evet. Onu da hatırlatalım. Evet şimdi... Programımıza bir şarkıyla ara verelim. Mad Season'dan dinliyoruz. River of Deceit. yourself self-chosen Evet su hakkında su arzını artıran teknolojilerden, çılgın teknolojilerden bahsetmeye devam ediyoruz. Daha önceden bulut tohumlamadan bahsettik. Epey bir para harcandı. Binlerce, yüz binlerce dolar. Türkiye'de de dünyada milyonlarca ama sonuç değişmiyor. Hava modifikasyonu gerçekten çok komplike bir olgu. O yüzden değiştiremiyorsunuz iklimi. Şimdi buzuldan su elde etme yönteminden, teknolojisinden bahsedeceğiz. Aslında Türkiye çok uzak gibi görünüyor ama dünyada bu konuda bir takım araştırmalar var. Yani dünyanın buzullarından, Antarktika'dan e, buz dağlarını koparıp ihtiyacı olan, tırnak içinde ihtiyacı olan yerlere e, buzulları taşıma ...yönteminden bahsedeceğiz. Evet aslında su gittikçe kıt bir... ...varlık haline geliyor ve bunun için... ...bu durumda da küresel su pazarı... ...gözünü muhtelif yerlere dikiyor. Evet. Nereler bunlar? Yani şu ana kadar ulaşamadığı... Evet. ...ya da maliyeti açısından... ...ulaşmak istemediği yüksek maliyet... ...olması nedeninden... Evet. ...bölgelere gözünü dikmiş durumda. Bunların en başında da... ...buzular geliyor. Evet. Ee, Nerede yapılıyor diye soracak olursanız bunu Kanada'da. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki buzullardan elde edilen su, e, ambalajlı e, bir halde Tüm dünyaya aslında sevk edilmeye başlandı. Miktarı küçük olduğundan bahsedelim öncelikli olarak. Evet. Henüz e, şey değil. Yani buzdağlarını koparma şeklinde değil ama sonuçta. Ama e, servis edilmeye başlaması da ilginç. Servis ediliş tarzı da ilginç. Evet. E, belki onları söyleyerek başlayabiliriz. Şu anda e, 700 mililitrelik şişelerde satılıyor. 15 dolardan. Evet bir şişesi bir şişesi 15 dolardan satılıyor bunlar marka sular dünyanın evet. en taze ve en saf suyu diye reklamı yapılıyor evet. ee, Başka bir reklamı daha var şey diyorlar hani biz bunları sadece lüks restoranlarda spalarda çok özel otellerde satılan bir ürün olarak düşündük Sanki bir brandy alır gibi eski bir şerap alır gibi düşüneceksiniz çünkü bu sadece dünyaya yön verenler dünyayı yönetenlerin içebileceği bir su diye aynen web sitelerinde bu şekilde yazmışlar. Evet o çok ilginçti belki onu cümle cümle yani kelime kelime okumak lazım ee, sen şey sen onları bir daha söyleyebilir misin? Bir azınlıktan bahsediyor. Azınlık evet. dünyayı yöneten bir azınlığın içebileceği Kalitede. Evet. Aslında bu azınlık meselesinde Cidden şey söylemek lazım ee, Çok yakın bir Zamanda bir rapor açıklanmıştı Aslında, Yakın değil de iklim zirvesinin Olduğu sırada geçtiğimiz Hı. sene Dünyayı e, Kirleten ya da iklim değişikliğine Neden olan e, 90 şirket açıklaması Yapılmıştı evet zaten e, Senin de az önce söylediğin gibi e, Dünyada hani e, liderlik eden Az sayıda insanın içiciği ama aynı zamanda e, bu az sayıdaki insan e, dünyayı mahveden de kesişen bir Yüzde küme. Yüzde bir. Evet. <gülüyor> ben bahsediyorum. Ortak küme bunlar. Evet. E, aynı şirket gruplarının aynı insanlar olduğunu Hı -hı. düşünmemiz gerekir. Evet zaten bunun şişesi de çok güzel. Böyle çok hoş bir tasarım. Aslında pazarladıkları şey su değil. Çok elitist bir vizyonu bir kimliği pazarlıyorlar. Hı -hı. O şekilde e tabii bunun şeyi Kanada'daki su varlıkların tükenmesi oluyor. Bunun bir başka ucunda da. Evet. şey az sayıda pazarlanıyor şimdi buzul suları. Ee, evet. Bir alanı daha var. Kozmetik alanında kullanılıyor evet. şu anda. Ee, ama ondan sonraki projelerinden bahsedeceğiz. Ee, Hı -hı. Çünkü... Önce küçük kullanımından bahsedelim. Kullanım. Sonra o çılgın projeye geçeceğiz. Hı -hı. Kozmetik üretiminde de buzul suyunun... E, ...hani çok daha şey olduğu, uygun olduğu ciltlemlendirmek için temizlik için cilde çok iyi geldiği falan söyleniliyor hatta artık şey diyebiliriz yani Aquarius çağındayız biz her şeyi suyla ilgilendiriyoruz güzellikte suyla ilgili saf su temiz su buzullardan geliyor eldeyimemiz su falan şeklinde kozmetik sanayi de küresel marketin yüzde otuz üç nokta sekizini içeriyor çok Hı -hı. büyük bir sektör bu yani evet. bunda olan her türlü değişim işte buzul suyunun kullanılması çok büyük etkileri olacak bir şey. Evet, bu alanda evet. kullanıldığında söyleyelim. Evet. Şimdi e, asıl olarak e, Çalgın proje'ye geçelim. Evet. <gülüyor> evet. Dünya su pazarının e, bu buzullara göz dikmesinin nedeni basit. Buzullar okyanuslardan sonra Dünya üzerindeki ikinci büyük su deposu ve en büyük tatlı su deposu. E, yeryüzündeki tatlı su oranı yüzde 98 ee, buzlulardan Evet yani, buzlulardan evet. oluşuyor ee, Doğal olarak suya olan talep Arttıkça da alternatif Su kaynaklarına daha çok bakılır hı. Hale geliyor. Nitekim buzdağ Projeleri üzerindeki çalışmalarda 1950'lerden itibaren başlamış Durumda. Bu evet. hızlanarak Artıyor. Yani ekolojik krizden Birlikte 70'lerden itibaren Daha da e, hızlandığını e, hı hı. Söyleyebiliriz Evet 1980'lerden sonraki Yıllarda da hani bu buzdağlarını Nasıl çekeriz? Yerinden kopartıp nerede satacaksak oraya nasıl götürebiliriz aşamasında bu minvalde çeşitli projeler başlamış. Yani bu projelerde uzmanları en çok meşgul eden meseleler arasında bu uzdağını çekme hızı, işte nasıl götüreceğiz falan. işte Antarktika'daki akıntılar bunlar hesaplanıyor, nasıl olması gerektiği. Falan. Aslında Bunlar buzdağların şey etrafını halatlarla kaplamaktan bahsediyorlar. O öyle evet. bir kaydırma. Ee, ama aynı zamanda diyorlar ki bu kaydırma sırasında Hı -hı. işte e, kutuplardan e, orta bölgelere doğru gelirken buzdağların erimemesi için de üstlerini e, filmlerle kaplayalım, erimeyi oranına art, Hı -hı. E, azaltalım, azaltalım gibi... E, gibi e, şeylere e, kafa yor, yoruyorlar e, Hı -hı. sen söylemiştin herhalde programdan önce bu projenin şu ana kadar en somut adımı bir belgesel evet Buzdağ Projesi isimli bir belgesel 2011 yılında yapılmış bu bunu Youtube'dan da izleyebilirsiniz merak ederseniz yani e, bu belgeselde tamamıyla şey var e, anlatılan şey şu bu buzdağlarını nasıl kopartacağız ve nasıl sürükleyeceğiz ...götürmek hı hı. istediğimiz yere bundan bahsediliyor... Ama tabii çok güzel lanse edilmiş, çok iyi bir şey olarak e, anlatılıyor tabii doğal olarak. Tabii bu buz geçtiği bölge içerisinde Hı -hı. iki e, alanda nemlendirdiğinden Hı. böylece iklimi e, daha iyi yumuşattığından falan, bahsediyor. falan da e, bahsediyor. Yani bu proje diyor ki bize e, su e, ihtiyacımız artıyor, su varlıkları azalıyor. Bakın e, buzullarda e, büyük miktarda evet. su var, saf, temiz. E, şimdiye kadar içmediğiniz lezzette su var. Bunu biz e, kullanan yerlere iletelim. Evet dedikleri bu, bu yani. Evet. Oysa bu buzulların... Bu buzullar <gülüyor> <gülüyor> hani nasıl... ihtiyacı talep e, gitmeyeceği kesin. Kesin yani e, şimdi şey lafını nasıl e, eleştiriyorsak su boşa akar lafını Hı. E, su boşa aktığı için yaşam verir diyorsak karşılığında Hı. bu buzulların da burada durmasının bir anlamı Hı. var. Evet. Yani evet. e, akiferlerdeki suya nasıl dokunmuyorsak dokunmamak gerektiğini anlatıyorsak ama dokunmamamız e, gerekiyor Evet anlatılıyorsa bu buzullara da dokun, dokunulmaması gerekiyor e, Onların e, farklı işlevleri var e, yani geleceğin teminatı, yaşamın teminatı aslında hı. Onlara hiçbir şekilde dokunmamak lazım e, Bir buzdağının bir parçasını koparıp götürdüğünüzde orada yani her sene bir erime oluyor. Bu erime olmayacak veya azalacak. Bu deniz Hı -hı. suyunun yeterince e, tatlı suyla beslenememesi ve ...belki de tuz konsantrasyonunun artmasına neden olacak. Daha bilinmeyen bir sürü şey evet. olacak yani. Bir, bir de olacak. hemen şeyi de ekleyelim. Bu iklim değişikliği meselesinde buzulların, kar tabakalarının... ...yani beyaz yüzeylerin ışığı yansıtmasının ne kadar avantaj yarattığını anlatıyoruz. Buzullar eridikçe alttan çıkan koyu kesimler ısıyı daha fazla tuttuğundan bahsediyoruz... Bunu da hızlandıran bir süreç olacak. Hem evet. iklim değişikliğine hmm. e, gezegeni mahvediyor. Yani insani faaliyetler nedeniyle. Ama aynı zamanda bundan kâr etmek için uğraşanlar da Aynen var. Aynen öyle. Daha bir de bayılıyor. daha çok su kullanılacakça su kaynakları daha çok kirlenecek tabii. Onu evet. da unutmamak gerekiyor Evet çok özellikleri var. İki e, su arzını artırma teknolojisinde gördüğümüz gibi aslında sadece e, soruna çözüm değil sadece sorunun bir parçası olduğunu anlatmaya çalıştık. Su hakkında bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.